Güzide, Emine Aysel Doktor Ziya, Vural Arısoy Postacı, Savaş Bayındır Anlatan, Ahmet Bozkuş Çanakkale'ye giden binlerce vatan evladından biri de Doktor Ziya'dır. O da geride sevdiklerini bırakmıştır. Tıpkı bütün vatan evlatları gibi. Annesi Sabiha Hanım ve kız kardeşi Güzide, Ziya'yı hiç unutmazlar. Hep dua ederler. Rüyalarında görürler. Güzide, Güzide kızım, duyuyor musun? Bugün dere ne kadar homurtulu akıyor. Anacım. Sular çoğalmıştır. Rüzgar vardır. Biliyor musun? Rüyamda ziyamı gördüm. Bana uzaktan gülüyordu. Ama kızım nedense yanıma gelmedi. Anacım rüyaların tersi çıkarmış derler. İnşallah hayırdır. Belki de abim gelecektir. Anne bak bunu da üç ay önce askerlerimize gönderdiğimiz eldivenler gibi öreceğim. Eğer yine ak saçlarından bağışlarsan üzerine onlarla nakış yapacağım. Kendi saçlarımla da bazı kelimeler işleyeceğim. Sabiha Ana! Sabih ana! Buyur Hasan oğlum, ne var? Müjde Sabiha Ana, Ziya ağamda mektup var. Allah razı olsun Hasan'ım. Allah'ım yüzünü hep güldürsün. Gel otur hele. Yok yok Sabiha Ana yok. Başka dağıtılacak mektuplarım var daha. Hadi bana müsaade. Sen bilirsin oğlum. Anac Rusya'da esirken mektup gönderemedim. Bir sene evvel Azerbaycan'a kaçabilmiştim. Oradan gönderdiğim iki mektubu aldınız mı bilmem. Son sıralarda sarı kalmış taraflarındaki ordumuza katıldım. Ordumuzla beraber karsak gittik. ''Girdiğim çatışmada göğsümden ve elimden yaralandım. Şimdilik tehlike yoktur. Katiyen merak etmeyiniz. Sancağımız eski ve tarihi kalemize dalgalanıyor Bu mektubu acele yazıyorum Size ve zavallı kimsesiz hemşireme inşallah yine yazarım Benden bir emanet gelirse alınız Merak etmeyiniz Senelerce mektup yazmasam yine merak etmeyiniz Ağlamayacağınıza bana söz verin ki kalbim rahat etsin Hürmetle sizin ellerinizden hemşiremin güzel gözlerinden öperim anacığım Oğlunuz Doktor Siyah Anacım bak rüyan çıktı işte. Abimin mektubu geldi. Gönderdin dediği mektuplara ne oldu ki? Yarası çok mu ağır acaba? Canı çok acımış mıdır ciğerparemin? anacım iyiyim diyor ya. Daha ne istiyorsun? Ne olur evhamlanma artık. am emanetten bahsediyor anne. Acep ne ola ki bu emanet? Ne bileyim kızım? Nereden bileyim? Sabiha ana! Sabiha Buyur Hasan'ım gel. Yok yok kalmayacağım sabiyana Ziya ağam size bir paket göndermiş. Onu getirdim. Her zamanki gibi benim dolaşacağım daha çok kapı var. Hadi Allah'a ısmarladık. Uğurlar ola Hasan. Bak kızım paketin içinde mektup var. Oku bakalım ne diyor. Şefkatli anneciğim. Bu mektubu size Kars'tan yazıyorum. İyileştirdim. Kazan taraflarına gideceğim. Oradan mektup gönderemem. Rica ederim merak etmeyiniz. Size bir çift eldiven gönderiyorum. Bunun yalnız şadet parmağı siyahla örtülmüştür. Üzerine beyaz saçta zincir içinde hilal nakşedilmiştir. Öbür eldiven üzerinde de kumral bir saçla Ey asker, düşman eli değmeyen saçlarımla sana hürmet yolluyorum yazılıysa da elimi parçalayan kurşun bazı yerlerini bozdu. Memleketimin kim bilir hangi köşesindeki meçhul bir kadın eli bana bu eldiveni hediye etti. Kim bilir o ak saç kimindir? Hemşiremin bu hamiyet numunesinden ibret almasını pek isterim. Üzerinde kanımdan damlalar taşıyan bu kutsi emaneti siz ve hemşirem saklarsanız daima çok memnun olacağım. Sizleri Allah'a emanet ederim. Oğlunuz Doktor Ziya. Büyük Allah'ımın işine bak Bu eldiven benim örüp cepheye gönderdiğim ilk eldiven Varmış abimi bulmuş Abimin kanıyla kucaklaşıp Şimdi de bize geldi Senaryoya uyarlayan ve yöneten Vural Arısoy. Teknik yapım